Evet. Şimdi kardeşler bugünkü konumuz ehli sünnete ve ehli sünnete muhalif olan fırkalara göre imanın tarifi olacak. Ama dediğimiz gibi yani bu tafsilli kısımların bölümü olduğu için meseleyi biraz tafsilli yönde ele alacağız. Şimdi biz kıble ehlinin İmanın müsemması yani hakikati hakikate hakkındaki sözleri tariflerine baktığımızda farklı farklı olduğunu görüyoruz kardeşler. Öyle ki biz bunların görüşlerine baktığımızda farklı farklı olmaları bir yana tek bir fırka içerisinde bile görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Tek bir fırka içerisinde dahil görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Hatta mürciye fırkasını ele alacak olursak mesela kardeşler Ebu Hasan el-Eş'ari'nin makalatul İslami'nde dediği gibi mürciye imanın mahiyeti hakkında kardeşler 12 fırkaya ayrılmışlardır diyor. Mürciye kendi arasında imanın hakikati hususunda 12 fırkaya ayrılmışlardır. Yine mesela mutezile de öyle. İmanın mahiyeti hakkında kendi aralarında görüş ayrılıklarına sahiptirler Mutezileler. Mesela kardeşler bunu Mutezile'nin bizzat en büyük alimlerinden olan El-Kadi Abdülcebbar Şerhu usulil de zikretmektedir. Kadi Abdülcebbar Mutezile'nin en büyük alimlerinden olan Kadi Abdülcebbar bunu bizzat kendisi bu ihtilafın kendi aralarındaki bu ihtilafın var olduğunu bizzat kendisi şerhu i usul kamsede zikretmektedir. Aynı şekilde Ebu Hasan el-Eşhari dediğimiz gibi Mu'tezilenin arasındaki bu ihtilafı Makalatul İslamiyyin adlı eserinde zikretmektedir. Hatta kardeşler öyle ki biz Ebu Hasan el-Eşhari'nin Makalatul İslamiyyin adlı eserine baktığımızda Mu'tezilenin iman hakkındaki görüşlerinin altıya ulaştığını zikreder. Altıya kadar ulaştığını zikreder. Yine mesela şialardan olan zeydiyeler de bu şekildedir. makalatül yine baktığınızda zeydiyelerden iki görüş zikredildiğini görürsünüz imanın hakikatiyle alakalı. Tabi inşallah ben bu görüşleri muhtasar olarak özlü olarak zikredeceğim. Çünkü bu Birçoğunun görüşünün çıkış noktası aslında aynıdır. Bazıları bazı yönden hatta birbirine giriktir bu görüşlerin kardeşler. Bu sebeple muhtasar olarak kıble ehlinin görüşlerini toplam altı görüşte ihtisar edeceğiz. Yani altı görüşte biz bunları toplayacağız. Her ne kadar fazla da olsa dediğim gibi diğerleri aslında... Bu altı görüşten bazılarına, bazı vecihlerden çok yakındır. Birbirine giriktir bu görüşler. Bu altı görüşün dışındaki görüşler dediğim gibi genel olarak bu altı görüşe dönmektedir. Tabi ihtiyaç görüldüğü takdirde de inşallah bu görüşlere, bu altı görüşe yakın olanların bazı noktaların, bazı noktalarına da değineceğim inşallah. Şimdi bu altı görüş şunlardır kardeşler. Bir, Selef'in görüşü. iki, Eşarilerin görüşü. 3- Cehmiye'nin görüşü, 4- Kerramiyyelerin görüşü, 5- Bazı kufe fukahalarının görüşü, 6- Harici ve mutezilelerin görüşü. Selef, Eş'ari, Cehmiye, Kerramiye, Bazı kufe fukahaları, Harici ve mutezilelerin görüşü olmak üzere toplam 6 görüşte iktisar edeceğiz. Ancak bugün bu altı görüşten sadece bir tanesine o da ilki olan Ehli Sünnet vel Cemaat'in görüşüne Selefi Salih'in görüşüne değineceğiz kardeşler. Ancak bu derste özel olarak size şunu belirtmek istiyorum. Bu ders ilmi bir ders olacak. Özellikle bu ders ilmi bir ders olacak ve çok dikkat etmeniz gereken bazı hususlara değineceğim. Ve tabir ise bu dikkat etmeniz gereken hususların başı ve önü ve ortası tamamıyla birbirine bağlı. Herhangi bir noktanın dikkatten kaçması meseleyi tamamıyla yanlış anlamanıza veya eksik anlamanıza veya hiç anlamamanıza sebep olabilir. Bu sebepten dolayı Özellikle bu dersle alakalı özel itina göstereceksiniz dinlemede. Şimdi kardeşler, dediğimiz gibi birinci görüş olan selef'in ehli sünnet'in görüşü. Bu görüş, sahabelerden, tabiin imamlarından, selef'in cumhurundan ve ehli hadisten gelen görüştür. Bu ilk görüş. O da nedir? O da şudur: Ennel iman kavlün ve amelün. İman söz ve ameldir. Birinci görüş: İman söz ve ameldir. Bugün hiç ummadığınız herhangi bir kişiyi her an muhatap alabilirim. O yüzden buna dikkat edeceksiniz ve bugün birden fazla soru sormam gayet muhtemeldir. Şimdi ehl sünnetin görüşü dedi ki "Ennel imana قَوْلٌ وَعَمَلٌ İman söz ve ameldir. İbni Teymiye bunu bu şekilde kardeşler Fetava külliyasında, külliyasında bunu bu şekilde zikreder. Ve inşallah ileride de zikredeceğimiz gibi birçok ilim ehlinden bu hususta icma gelmiştir. İcma zikredilmiştir. Ve bu hususta muhalif olanların seref tarafından zem olunması mütevatir olarak gelmiştir. Yani Sünnet'in bu konudaki görüşüne muhalif olanların zemmedilmesi, yerilmesi, selef tarafından mütevâtir olarak gelmiştir. Bakın kardeşler, bunu yani imanın bu tarifini, bu anlamını, bu hakikatini ehli Sünnet'ten yani İslam imamlarından birçok kişi nakletmiştir. Mesela El-İmam Ebu Ubeyd Kasım İbni Sellem, İman adlı eserinde. İmam El-Acurri, el, el adlı eserinde. El-Lâlekâ'i Şerhu ü usûl Sünneti adlı eserinde. i̇bn Batt'a İbane'de. İbn-u Ebi Asım Es-Sünnet'de. İbn-u Şeybe El-İman'da. El-Eş'ari Makalatul İslamiyyinde. i̇bn Hazm El-Fisal'de. İbn-i Abdilber el-Temhitte, el-Bayhaqi el-Ehtikatta, Ebu Ya'la el-Hanbeli el-İmanda, İbn-i Teymiye ve İbn-i Recebil Hanbeli de eserlerinde ve daha birçok ilim ehli kimseler de bunu zikretmişlerdir. Yani bu ehl-i sünnet tarafından kat'i olan, üzerinde ihtilaf olmayan, farklı düşündüğünde bidat ehli saflarına o meselede dahil olacağın görüşlerden birisidir. Şimdi kardeşler biz ehli sünnet imamlarının iman hakkındaki sözlerini tahkik edelim, inceleyelim. İşte meselenin ilmi noktasının başladığı husus buradan itibaren kardeşler. Şimdi tabir sahihse şu andan itibaren biz ehli sünnetin imanın tarifine dair yapmış oldukları sözleri ince detaylarına kadar çok ince detaylarına kadar inceleyeceğiz. Hatta öyle ki meseleyi anlamazınız için kısmen meselenin dışına çıkıp başka şeylerden örnek vererek sonra da bu örnekleri meselemize bağlayarak işleyeceğiz. O yüzden dikkatin dağılmaması açısından tabir sahilse pür dikkat olmak gerekir. Şimdi çok kısa geriye alıp diyorum ki. Ehl-i sünnet imamlarının iman hakkındaki sözlerini tahkiki, incelenmesi. Şimdi az önce biz bir sürü eser zikrettik. İşte İmam Bey Haki itikatta demiş, İbni Ebi Asım sünnede demiş vesaire bir sürü eser zikrettik. İşte bu zikrettiğimiz eserlerde, az önce zikrettiğimiz eserlerde ve diğer başka eserlerde kardeşler, Ehl-i sünnetin, İmanın hakikati yani imanın tarifiyle alakalı sözlerine baktığımızda bunu farklı farklı sözlerle, farklı farklı cümlelerle ifade ettiklerini görüyoruz. Yani nedir kardeşler? Biz ehli sünnetin sözlerine bakıyoruz, imamların, alimlerin sözlerine bakıyoruz. Bunların imanı tarif ettiklerini birçok ehli sünnetin kaynak eserlerinde, özellikle akide ile alakalı eserleri toplamış eserlerde görüyoruz. İmanı tarif ettiklerini görüyoruz. Ancak bakın dikkat edin. Bunlar imanı tarif ederlerken farklı farklı sözlerle veya farklı farklı cümlelerle tarif etmişlerdir. İşin bu kısmı aklınızda tutulsun. Ancak kardeşler şunu da kat'i ve kesin bir şekilde biliyoruz ki. Kat'i bir şekilde biliyoruz ki bunların bu imamların imanın tarifine dair kullanmış oldukları cümlelerdeki farklılıklar manadaki yani anlamdaki farklılıklar değildir. Evet, biz lafsi söz olarak farklılık olduğunu görüyoruz. Ancak bununla birlikte kat'i olarak şunu biliyoruz ki bu imamların imanın tarifine dair kullanmış oldukları sözler her ne kadar farklı farklı olsa da anlam bakımından kesinlikle kat'iyyekle bir farklılık söz konusu değildir. Mesela yani diğer bir tabirle tezat değildir. Lafızların farklı olması, kullandıkları sözlerin farklı olması, kat'i surette tezat değildir. Bilakis birbirlerini destekleyen sözlerdir. Mesela, kardeşler bazen görürsünüz ki, seleften biri der ki, mesela şöyle tarif eder, der ki az önce tarif, az önce yaptığımız tarif gibi iman, söz ve ameldir der. Bakarsın bir diğeri de diyor ki, dil ile ikrar, Kalp ile tasdik, azalarla ameldir. Bir diğeri diyor ki, İman, söz, yani dille ikrar veya söz, amel veya azalarla amel, önemli değil. Söz, amel, niyet ve sünnete tabi olmaktır. Diyor ki, iman, söz, amel, niyet ve sünnete tabi olmaktır. Diğer bir tabirle iman, Diliyle söylemek, azalarla amel etmek, niyet ve sünnete tabi olmaktır gibi farklı farklı sözlerle imanı tarif ediyorlar arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız az önce yaptığım tarifler arasında sözlü olarak farklılık var mı? Var evet. Ancak az önce de dediğimiz gibi kardeşler bu farklı farklı tarifler manadaki yani anlamdaki ne? farklılıklar değildir. Bilakis sadece lafzi farklılık olmaktan yani sözlü farklılık olmaktan ibarettir. Yani diğer bir tabirle güzel bir Türkçe'yle isterseniz bunu not bu çok hoş bir cümle olsa gerek. Yani lafızları farklı farklı olmakla birlikte anlamları birdir. Yani Lafızları farklı farklı olmakla birlikte veya tek bir farklı kelimesini kullanırız. Ne deriz? Lafızları farklı olmakla birlikte anlamları birdir. Bakın bu kullandığım cümlelerin birçoğu iman meselesini tamamıyla tahkik eden ehl-i sünnet alimlerimizin en büyük imamlarının muhakkiklerinin birebir sözleridir. Şimdi kardeşler, meselenin bu yönünün daha iyi anlaşılması için inşallah benim yakında yapmayı düşündüğüm Selef'in tefsir metodu gölgesinde işgallerin çözümü adlı derste çok daha geniş bir şekilde ele alacağım bir usülden bahsetmek istiyorum size. Şimdi konuyu e, koparmıyorum. Bu konuyu buraya kadar aklınızda tutun. Ben şimdi size tefsir usulündeki bu usul Fıkıhta da kullanılır, akidede de kullanılır vesaire. Bir usulden bahsetmek istiyorum. Ve bu usulü önce anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Sonra sizin anladığınızı hissedersem bu usulü meselemize bağlayacağım. Ama bu usulü anlamadığınız zaman meseleyle bağlantısı olmayacak. Ve böylelikle kopukluk olmuş olacak ve mesele tam anlamıyla anlaşılmamış olacak. O yüzden yavaşça ilerleyeceğiz? Şimdi buraya dikkat edin kardeşler. Biz mesela kardeşler bir ayetin tefsiri hakkında, bakın ayet diyorum değil mi? Yani meselemiz tefsir usulü. Ancak dikkat edin az önceki konuların hepsi sizin zihninizin bir köşesinde dursun. Hiç unutmayın. Şimdi biz mesela bir ayetin tefsiri hakkında selefin sözlerine baktığımızda, mesela bir ayetin tefsirine dair selefin sözleri en çok hangi tefsirlerde bulunur? Mesela İbni Kesir değil mi? İşte İmam Begavi, ondan sonra İmam Taberi. Ondan sonra Eddurrul Mensur gibi tefsir eserlerinde ne yaparlar bu, bu kitaplar, bu tefsirler? Daha çok selefin sözlerini, senetleriyle ne yaparlar? Naklederler. Senetleriyle naklederler. Özellikle mesela işte İmam Taberi gibi veya Durul Mensur eseri gibi. İşte kardeşler biz bir ayetin tefsiri hakkında bazen selefin sözlerine baktığımızda bir ayetin veya Ayetteki tek bir kelimenin anlamını birden farklı lafızlarla yani farklı farklı sözlerle tefsir ettiklerini görürüz. Yani bakarız ki bir ayet veya ayette geçen bir kelimeyi tefsir ediyorlar. Hani düşünün bu şeyde de olur. Mesela biz bazen diyelim ki bir roman okuyoruz veya bir gazete okuyoruz. Bilmediğimiz kelimeyle karşılaşabiliyoruz değil mi? Karşılaştığımız zaman ne yapıyoruz bu kelimeye? Ya sözlüğe bakıyoruz ya da işte e, Türk dilinde uzman olan birisine soru soruyoruz. Değil mi? Ha, biz şimdi selefin sözlerine de baktığımızda mesela bazen ya bir ayetin komple ya da ayette geçen bir kelimenin tefsiri hakkında, açıklanması, açıklaması hakkında farklı farklı sözlerle onu açıkladığını görüyoruz. Farklı farklı ne? Sözlerle açıkladığını görüyoruz. Mesela örnek veriyorum size bakın. Nisa suresindeki ayete bakın. Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki. "Alam tara, Alam tara! İla lizin âûtu min al bil ve Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve tavuta iman ediyorlar. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve tavuta iman ediyorlar." diyor. Ayet nisâllı bir. Mesela kardeşler. Cipt'in veya tağut'un yani ayette geçen cipt'in veya tağut'un anlamları için biz selefin tefsirlerine baktığımızda farklı farklı sözlerle bu kelimeleri yani cipt ve tağut kelimelerini tefsir ettiklerini görüyoruz. Mesela cipt kelimesi için, cipt lafzı için ayette geçen cipt lafzı için Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh diyor ki Cipt siirdir diyor. Cipt siirdir diyor. Yani ayet ne olmuş oluyor o zaman? Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Onlar ne? Sihre ve tavuta iman ediyorlar oluyor. Yani cipti ne diye açıklıyor? Cipti sihir diye açıklıyor. Yani tavut da şeytandır diyor, tamam? Mesela bunu işte İbn Ebi Hatim'in tefsirine bakarsanız görürsünüz. Bu bu rivayetin de İbn Ömer'den senedi sabittir. Yine bakın kardeşler cipt için aynı tefsiri yani ciptin sihir anlamına geldiği tefsiri sadece Ömer İbn-i değil aynı zamanda i̇bn Abbas yine seleften Ebu'l-Aliye, i̇bn Abbas'ın talebesi İmam Mücahit, Ata, İkrim'e ve daha birçok selef alimlerinden aynı şekilde tefsir gelmiştir. İmam Tabere'ye bakarsanız görürsünüz ve bunların senetleri sabittir. Yine bakıyorsun ki kardeşler Cipt için şeytandır denmiştir Selef tarafında. O zaman birileri sihir dedi. Bir de bakıyoruz ki Selef tarafından şeytandır diyenler var. Hem de şeytandır diyenlerin arasında az önce Cip'te sihirdir diyen İbn Abbas da var. Bakıyoruz İbn Abbas yine İkrime, Said bin Cubeyr ve başkaları gibi birçok alim tutmuş Cip'te şeytandır demişlerdir. İbni Kesir'e, İbni Ebi Hatim'e bakarsanız görürsünüz. Bunların da senetleri sabit. Yine İbni Abbas'ın bizzat kendisi cipte şirktir demiştir başka bir rivayette de. Bu da İbni Ebi Hatim'de ve senedi sabit. İmam Şabi diyor ki cipt kahindir. Bu söylediklerim kardeşler, seleften gelen nakillerin hepsi sabit. Bakın gördüğünüz gibi ayetteki tek bir lafzı, farklı farklı sözlerle anlattıklarını, tefsir ettiklerini görüyorsunuz. Tabirse, sahihse daha yakından bildiğiniz bir ayetten kısaca örnek vereyim. اِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi sırat-ı ilet. Fatiha'da okuduğumuz. Sıratul ı tarifi için, tefsiri için denmiştir ki Allah'ın kitabı diyenler olmuştur selefte. Denmiştir ki İslam, sıratul ı için. Denmiştir ki hak vesaire. İşte kardeşler bakın buna benzer olarak imanın tarifine de baktığımızda imanı farklı farklı lafızlarla tefsir ettiklerini görürsünüz az önce de belirttiğimiz gibi. Nasıl görüyoruz bir ayeti farklı farklı lafızlarla ifade etmişler, tefsir etmişler. İmanı da. Farklı farklı lafızlarla ifade ettiklerini görürsünüz ki az önce bu farklı ifadelerden örnek verdim. Kimi dedi iman sözlü ameldir, kimi dedi kalbiyle tasdik dille ikrar azalarla ameldir, kimi dedi kalbiyle tasdik dille ikrar azalarla amel niyet ve sünnete tabi olmaktır vesaire. İşte bu noktada kardeşler bakın. Selefin tefsir metodunu çok iyi bilmemiz, selefi çok iyi tanımamız gerekir. Aksi takdirde meseleler bize işgal sorun gelir. Gerek iman meselelerinde olsun kardeşler. Gerek isim sıfat meselelerinde olsun. Muhaliflerin yani ehli sünnete muhalif olan kimselerin yöneltmiş olduğu itirazların içinden çıkmak veyahut da selefi anlayabilmek oldukça güçleşir. Hatta bırakın selefi anlayamamayı yanlış anlamaya sebep olur. İşte bu noktada kardeşler ilim talebesinin fakih olması gerekir. Bakın mesela... Bunu, bununla ben sık sık karşılaşıyorum. İşte hoca olmamasa bile devamlı sorular geliyor. Ve sık sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi kardeşlerin düştüğü işgallerden bir tanesi. Mesela i̇bn Abbas ve diğer selef alimlerinin tefsirlerine baktığımızda, sözlerine baktığımızda Allah'ın sak sıfatı vardır. Baldır diyoruz biz buna. Bunu i̇bn Abbas şiddet diye tefsir etmiştir. Yani Allah'ın baldırına şiddet demiştir. Böylece muhaliflere göre ne olmuştur? Bakın selef Allah'ın isim sıfatlarını ne yapmıştır? Tevil etmişlerdir. Olması gereken anlamın dışına çıkarmışlardır diyorlar. Hani Selef işte tevil etmezdi size göre? İşte bütün şeklinde itirazlar getiriyorlar. İşte kardeşler bütün bunlar Selef'in tefsir metodunu anlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Öyleyse kısacası meselenin özü şudur kardeşler. Yani bir... Ayetin veya bir kelimenin farklı farklı ifade edilmesindeki hikmet, bunun fıkı nedir? Şimdi bunu anlayacağız. Biz ihtilafı, farklılığı, lafız ve mana yönüyle ele aldığımızda kardeşler bu ihtilafın farklılığın üç kısım olduğunu görüyoruz. İhtilaf ve farklılığın üç kısım olduğunu görüyoruz. Tefsir usulüne baktığımızda. Bu ihtilaf ve farklılığın üç kısım olduğunu görüyoruz. Bir, bunu anlarsak meseleyi çok iyi fık edeceğiz inşallah. Tabir sayısı buradan itibaren başlıyor. Bir, bu farklılıklardan birincisi. Manada değil de sadece lafızda farklılık. Bakın cümlemizin ismi şu. Manada değil de sadece lafızda farklılık. Ne dedik biz başlıkta? Biz ihtilafı yani farklılığı, lafız ve mana yönüyle ele aldığımızda bu ihtilafın yani farklılığın üç kısımda olduğunu görüyoruz. Birinci kısım manada değil de yani anlamda değil de sadece lafızda farklı olması. Örneğin Dikkat edin. Arada soru soracağım. Allah Azze ve Celle diyor ki Allah subhane ve teala bir ayette şöyle örnek veriyor. Diyor ki Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesini kada etti. Bakın Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesini kada etti. Ayetteki kardeşler kada kelimesinin anlamı için denmiştir ki selef tarafından kada emara demektir. Yani emretti demektir demişlerdir. Kada emretti demektir. Şimdi bu emretti lafzını itibar alarak kim ayetin Türkçesini söyler? Bakın ayeti başa alıyorum tekrar soracağım. Bir ayet var Kur'an'da. Ve kadâ rabbuke allâ ta'budû illâ Yahu. Rabb'in sadece kendisine ibadet edilmesini kada etti. Bu kadayı seleften emara diye tefsir edenler yani emretti diye tefsir edenler olmuştur. Böylelikle ayetin Türkçesi ne oluyor bu alimlere göre? Kim söyleyecek? Rabb'in sadece kendisine ibadet edilmesini emretmiş. Evet. Kapatma mikrofonu. Bu, o zaman birinci tefsir bu. İkinci tefsir bazıları da demiştir ki buradaki kadağının anlamı vassadır. Yani vasiyet etti. Şimdi başka bir kardeş anlamını söylesin Türkçesini. Sadece kendisine ibadet vasiyet etti. Evet çok güzel. Yine denmiştir ki Selef tarafından kadağ evcebe demektir. Bakın. Hiç bu, uzatmıyorum bunları. Seleften kimler demiş senetleri vs. Bunların hepsinin senedi sabit. Sahih senetle bize ulaşmış rivayetler. Demişlerdir ki bazıları da Evcebe yani vacip kıldı veya zorunlu kıldı. Vacip kıldı veya zorunlu kıldı. Şimdi kim başka bir kardeş? Türkçesi nedir bunun? Direkt söyleyebilir birisi. Ya, sadece kendisine vacip kıldı. Evet zorunlu kıldı. Bakın kardeşler, işte o ayette geçen kada kelimesine selef tarafından verilen anlamlar bunlardır ve buna yakın anlamlardır. Dikkat edecek olursanız kardeşler, kada kelimesinin anlamı için zikredilen bu sözler, lafızları farklı olmakla birlikte içermiş oldukları anlam ya aynı ya da birbirine çok yakın anlamlardır. Doğru mu? İşte bu kısım, bu birinci kısım tefsir bu şekildeki kısımdır. Yani bu kısım ilk kısıma dahil olmaktadır. O zaman ilk kısım neydi? Lafızları farklı olmakla birlikte anlamları aynı veya birbirine yakın. Ha demişsin ki Rabbin kendisinden başkasına ibadet edilmemesini vasiyet etti veya Rabbin kendisinden başkasına ibadet edilmemesini emretti veya Rabbin zorunlu kıldı vesaire. Hepsi birbirine yakın anlamlardır. Yani aralarında herhangi bir mana bakımından birbirine zıt anlamlar içermemektedir. Ve birbirini nefyeden anlamlar içermemektedir. İkinci kısım ihtilafa geçiyoruz kardeşler. İkinci kısım ihtilafa geçiyoruz. Yine burada soru soracağım. İkinci kısım ihtilafımızın da ismi şu. Lafızda ve manada farklılık. Hem lafızda. Hem de manada farklılık. Ama parantez arasında şu var. Bu çok önemli. Lafızda ve manada farklılık var ama bu farklılıklar birbirine zıt olmadığı için bütün manaları da geçerlidir. Bakın burayı özellikle fık edin. İkinci kısım neydi? Lafızda ve manada farklılık. Ancak bu farklılıklar bu lafızda ve manadaki bu farklılıklar birbirlerine zıt olmadığı için örnek verdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Birbirine zıt olmadığı için ayeti hepsine hepsiyle tefsir etmek mümkündür. Tamam? Bu ikinci kısım. Mesela, şimdi örneğine geçiyoruz. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki kardeşler Muhakkak ki muttakiler için, muttaki kimseler için bir kurtuluş Bahçeler, üzümler, göğüsleri yeni kabarmış genç kızlar ve dihak olan kadehler vardır. Ve dihak olan kadehler vardır. Ke'sen dihaka. Dihak, kadehler vardır. Şimdi kardeşler, ayette geçen dihak kadehler vardır sözündeki dihak kelimesinin anlamı hakkında farklı farklı, Sözler, farklı farklı tefsirler yapılmıştır. Neden, nedir bu dihak olan kadeh, kadeh? Yani bu kadeh, bardak, kase, bunlara verilen bir vasıf var. Nedir o vasıf? Dihak olması. Bu bardakların, bu kadehlerin dihak olması. Yani demek ki cennette muhtakiler için dihak olan bardaklar varmış. Bu dihak kelimesinin anlamı hakkında farklı sözler, tefsirler yapılmıştır. Denmiştir ki bakın. Dihak memlu'e demek, demektir denmiştir. Yani ne? Dolu demektir. Dihak dolu demektir diyenler olmuştur. Böylelikle ayetin anlamı ne olmuş oluyor? Kim söyleyecek? Muhakkak muttakiler için Evet. Sadece sonunu söyle. Evet. Dolu olan kadehler vardır. Evet. Dolu olan kadehler vardır. Bu birinci anlamı. Yine denmiştir ki bakın kardeşler. Dihak mutatabi'a demektir. Yani peş peşe, ardı ardına demektir. Kim söyleyecek ayetin bu, bu, şey, bu kelimeyi, bu anlamla manasını? Evet. Evet. Evet, peş peşe gelen yani peş peşe sunulan değil mi? Peş peşe verilen kadehler vardır. Çok güzel. Yine bakın, denmiştir ki, Son olarak dihak kelimesinin anlamı için. Denmiştir ki di, dihak safiye demektir. Yani safi demektir. Pak demektir. Böylelikle ayetin anlamı ne oluyor? Muhakkak e, mutlakiler için evet. kadehler vardır. Evet safi pak kadehler vardır. Güzel. Şimdi kardeşler yeni bir soru. Evet veya hayırlı cevap verin inşallah. Bu ayetteki anlamlar birbirinden farklı mı? Evet. evet farklı. Peki birbirine zıt mı? Hayır değil. Değil mi? Birbirine zıt değil. Yani bardak vardır veya yoktur deseydi bu sefer birbirine zıt olurdu. Veya bu adamdır, ebür cümlede hayır bu kadındır deseydi zıt olurdu. Mesela zıtla, zıtlık böyle bir şeydir. Ama burada zıtlık yok. Farklılık var. Tamam. Öyleyse bakın kardeşler. Bu anlamlardan hangisini alacağız? Resulden de buna, buna dair bir tefsir yok. Ama biz bakıyoruz dihak kelimesinin Arap dili edebiyatında. Bu saydığım anlamların hepsi var. Yani nasıl mesela siz Türkçe'de bir yüz kelimesine baktığınız zaman sözle Bakıyorsunuz yüz kelimesinin bir sürü anlamı var değil mi? Bir rakam olarak yüz, insanın yüzü var. Yüzme emri var mesela suda yüzme gibi değil mi? Mesela bir sürü anlamları var. Aynı şekilde dihak kelimesinin de birden fazla anlamı var. Siz de siz Allah Resulüne de baktığınızda bunda buna dair bir nasıl söylediğini göremiyoruz. Yani dihak kelimesinin anlamı budur şeklinde. Veya bakıyoruz sahabelere. Evet sahabelerden dihak kelimesinin anlamını anlatan var ama farklı farklı söyleyenler olmuş. Şimdi burada ne yapılır usulde? Bakın. Çok basit. Bunlar birbirine zıt olmadığı için o kelimenin bütün anlamları bu ayet için kullanılır. Yani demek ki cennettekiler için peş peşe, safi, içerisi dolu dolu kadehler varmış kardeşler. Anladık? Neden? Çünkü ayetin kelimesi umum, genel. Yani tek bir lafız olup, dihak kelimesi tek bir lafız olup birden fazla anlamı olan kelimeler içerisindedir. Dihak kelimesi tek bir lafız olup, içerisinde birden fazla içerisinde birden fazla anlam barındıran kelimeler arasındadır. Durum böyle olunca içerdiği kelimelerin hepsi içerdiği kelimelerin hepsi bu anlama ne olur? Ayetin bu anlamına hamil olur. O yüzden ikinci kısmı ben nasıl başlık vermiştim? Kim okuyacak? Yaz, yazdınız siz zaten kim okuyacak? İkinci kısma. Evet. İhtilaf lafızda ve manada ihtilaf farklılık evet, farklılık Evet an anlamadığı için hepsiyle tefsir mümkün olabilir. Evet. evet. O yüzden o kaydı e, ayırmıştım. Şimdi üçüncü bir farklılığa geliyoruz. Üçüncü kısma geliyoruz. Üçüncü kısım farklılık. Hem lafızda hem de manada farklılık. Hem lafızda hem de manada farklılık ve bu farklılıklar birbirine bir, bir birini destekleyemiyor. Yani ikisinden birisini almak zorunda kalıyorsun. Hani ikinci kısım gibi değil. İkinci kısımda diyorduk ki herhangi bir tanesini almazsın. Hepsini hamledersin diyorduk. Ama üçüncü kısımda hepsini hamledemiyorsun. Örneğin bakın size ayetteki fıkhi bir mevzudan örnek vereceğim. Allah Subhanahu ve teala diyor ki bu farklı örnek veriyorum şimdi. Bakara 237'de 7'de. Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki eğer onlara, onlara dediği kadınlara mehir tespit ederdi de, mehiri biliyorsunuz değil mi? Evlenmeden önce kadının istediği bir ne? Mesela para diyelim buna. Avam tabirle. Eğer onlara mehir tespit ederdi kendilerine el sürmeden boşarsanız, yani cima etmeden boşarsanız. Şimdi Ahmet Ayşe'ye evlenme teklif etti. Ayşe de kabul etti ve velileri de kabul ettiler ve herhangi bir dini bir engel de yok. Tuttular nikah kıydılar. Nikah kıyarken de Ayşe'ye sordular sen kaç para mehir istiyorsun? Ayşe'ye dedi ki ben 10 bin dolar mehir istiyorum. Ahmet de bunu kabul etti. Sonra imam nikahını kıydılar. Dediler ki biz bir ay sonra da düğünü yapalım. Bir ay sonra düğün olacak. Bunlar evlerine gidecekler. Ondan sonra e, cima da eder, edecekler doğal olarak. Ama o zamana kadar da etmediler. Şimdi düğün gününün yaklaşmasına 10 gün kala mesela Ahmet hiç Ayşe'ye dokunmadan boşadı. Ayşe ne yapar? Bu 10.000 bin doların kaç parasını alır? 5000 bin dolarını alır. Çünkü cima olmadan boşanma söz konusuysa Kadın mehirin yarısını hak eder. İşte Allah bundan bahsediyor. Şimdi ayete dönüyorum. Diyoruz ki, Eğer onlara mehir tespit ederler de, kendilerine el sürmeden, ede, eğer onlara mehir tespit ederdi kendilerine el sürmeden boşarsanız, belirlemiş olduğunuz mehirin yarısı onlarındır. Yani el sürmeden. Ama cima hasıl oldu. Ondan sonra, Boşanıldı, kesinlikle ve kesinlikle kadın o 10 bin doları hak eder. İsterse boşanmayı, boşanmadaki suç kadının olsun veya işte kadın e, tamamıyla mesela bir kusuru olsun erkeğin hiç kabullenmeyeceği hiç fark etmez. Cima olur olmaz, kadın 10 bin doları hak eder. Çünkü aleyhissalatü vesselam hadise diyor ki o fercine helal kıldığı için mehri hak etmiştir. Şimdi buraya kadar anladık. Ancak diyor ayette bakın, işte bizim konumuzla alakalı noktası burası. Ancak kadın ancak kadının ya da nikah bağı elinde bulunanın vazgeçmesi hariç. Allah ayette diyor ki bunun tabir sayısı 10 bin, bin doları aslen kadınındır. Ama siz kadını el değmeden boşarsanız 5 bin doları vereceksiniz kadına. Ancak diyor Allah şu hariç. Yani şu şöyle bir şey olursa hiç vermeyebilirsiniz. Nedir o? Ya bu kadın ya da nikah nikah bağı elinde bulunan vazgeçerse bu paradan o zaman hiç vermeseniz de olur yani ne demek kadın kısmını anladık yani kadın diyor ki tamam sen bana el sürmedin e, ben de kendi kendim 5000 doları hak ediyorum ama istemiyorum sana hibem olsun. ben istemiyorum çünkü zaten e, işte zaten sen bana el sürmedin e biz zaten e, yumuşak bir şekilde kavga etmeden başka sorunlardan dolayı ayrıldık ben Allah için sana bağışlıyorum 5000 dolar işte Allah ondan bahsediyor. Ancak kadının bundan vazgeçmesi müstesna. Veya nikah bağı elinde bulunanın bundan vazgeçmesi müstesna. Şimdi kardeşler nikah bağı elinde bulunan kimdir? İhtilaf. İhtilaf etmiştir selefin tefsirlerine baktığımızda, Birinci görüş demiştir ki kocadır. Yani kocadır. Ya nasıl oluyor koca? İkinci görüş de demiştir ki Hayır bu kadının velisidir. Kadının velisi mesela babası gibi. Veya işte erkek kardeşi gibi kim evlendirmişse. Yani koca ise eğer bu nikah bağı elinde bulunan kimse koca ise ayetin tefsiri ne oluyor? Koca dilerse belirlenen kısmın yarısını değil de hepsini verebilir olmuş oluyor. Anladık mı o kardeşler? Normalde ka koca kaç para verecekti buna? Beş bin dolar doğru mu? Ama eğer biz bu, bu ayetin anlamına nikah bağı elinde bulunan kişi kocadır diye tefsir edersek bazı selefe göre anlam ne olmuş oluyor? Yani kocanın vazgeçmesi müstesna neyden vazgeçmesi? Yani o 5000 bin doları verme değil de Allah için kendisinden fedakarlık ederek hibe ederek 10 bin doların tamamını vermesi müstesnadır. Eğer biz nikah bağı elinde bulunanı koca diye tefsir edersek. Şayet koca Koca e, ile değil de veli ile tefsir edersek ne olur? Yani bu 5000 doları hak eden bu kadının velisi dilerse kocayı affedebilir. Yani kızına sen çekil git aradan dermiş gibi sanki. Affedebilir. Böylelikle erkek ne yapmış olur kardeşler? Böylelikle er, erkek dilerse veremeyebilir. Dilerse vermeyebilir. Şimdi kardeşler lafızları e, cihetinden baktığımızda bu ayetin tefsirine seleften gelen. Farklı mı lafızları itibariyle? Farklı. Anlam itibariyle farklı. İkisini hamle edemiyorsun. Bir tanesini alacağım. Bu ya kocadır? Çünkü Allah bunun bir kişi olduğunu söylüyor değil mi? Bir insan e, aynı şekilde hem koca hem baba olabilir mi? Yani o kadının. O zaman ayetin ikisini hamle olmaz, Doğru mu? O zaman kardeşler bakın. O zaman buradaki ayette hem lafsi hem de manevi, hem lafsen hem de anlam bakımından ihtilaf olmakla birlikte birbirine tezattır. İşte kardeşler bakın buradan itibaren konumuza yavaş yavaş iman konumuza dönüyoruz. Buraya kadar anladıktan sonra. Demek ki kardeşler seleften gelen farklı tefsirler tek bir çeşit farklılık değilmiş. İşte kilit noktası burası. Demek ki seleften gelen farklı tefsirler yani bir şeyin anlamı hakkındaki farklı tefsirler tek bir çeşit farklılık değilmiş. Ve farklı farklı sözlerle ifade edilmesi birbirine zıt olduğu anlamına gelmiyormuş her zaman. Bakın burayı bir daha tekrarlıyorum. Farklı farklı lafızlarla ifade edilmesi birbirine zıt olduğu anlamına gelmiyormuş. Bunu böylece ispatlamış olduk. Çünkü biz Seleften gösterdik ki üç farklı farklılık söz konusu Selefte. İşte kardeşler bu bağlamda sözümüzün konumuzun aslına dönecek olursak işte Seleften imanın tanımına dair gelen farklı sözler bu bağlamda, bu çerçevede değerlendirilir. Şimdi ben bu anlattığım fa farklı üç farklılığı anladığınızı temenni ederek bu bağlamda size soru soruyorum inşallah. Şimdi ben kardeşler az önce size bir ayet okumuştum. Ayet neydi? Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve tauguta iman ediyorlar ayetindeki. Cipt kelimesi için seleften farklı farklı tefsirler gelmişti. Değil mi buraya kadar? Hem fekeriz. Mesela neydi? Kimleri cipte sihir demişti, kimleri şeytan demişti, kimleri şirk demişti, kimleri kahin demişti vesaire İşte seleften gelen bu farklılıklar, ihtilaflar zikrettiğimiz üç kısımdan veya üç kısım ihtilaftan hangisine dahildir? Kim söyleyecek? Birincisine? Ee, her kim, e, şimdi cevap vermeyin önce, her kim gerekçesiyle birlikte gerekçesiyle birlikte söylerse inşallah aranızdan buraya Türkiye'ye gelen birisine e, o, kardeş için, o kardeş için güzel bir kitap hediye olarak yollayacağım. Gerekçesiyle birlikte kim bunu söylerse. Şimdi tekrarlıyorum. El kaldırarak ki ben zaten buradan 4-5 kişinin anca görebileceğim. Bu kamera açısından. E, veya e, hocam diyerek veya ben diyerek sesiyle de e, katılabilir. Şimdi Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve tavuta iman ediyorlar ayetindeki. Cipt kelimesi için seleften farklı farklı tefsirler gelmişti. Mesela sihir, şeytan, şirk ve kahin gibi vesaire. İşte seleften gelen bu farklılıklar yani bu ihtilaflar zikrettiğimiz üç kısım ihtilaftan hangisine hangi gerekçeyle girmektedir? Evet buyur kardeş o e, direkt benim... Evet, o. Oh. Evet, evet, sen. Ee, bir numara olacağım. Manada değil de sadece lafızda farklı. Manada nasıl? Hani manada değil de sadece lafızda farklı değil mi? Evet, şimdi manada değil de evet. lafızda farklılık. Şimdi bu doğru olabilir, yanlış da olabilir cevabı. Ancak belki ben e, birkaç kitap vermek istiyorum. Birkaç kişiye. Eee... O yüzden başka şey söyleyecek olan var mı? Gerçi bu kolay oldu. Ya ben de katılıyorum der arkadaş. Herkes kitap alır. O zaman buradan e, şunu anlamanız gerekecek ki bu yanlış bir cevap. Yani tam doğru değil. Tam bizim verirsen ben söylemek istiyorum. Evet. 3. Evet. şıkkı yani e, farklı hem lafızda hem de manada farklı ama hepsini ee, aynı şeyi de hepsini de aynı hamle demiyoruz. Evet. Başka bir şey söylemek isteyen? Kitap vermek istiyordum ama olmadı. Bu ikinci kısım kardeşler. Bakın neden ikinci kısım? Şimdi şeytan kelimesinin içerisine iblis de dahil mi? İblis dahil. Peki o zaman her sihir yapan her sihir yapan şey iblis midir? Değil. Şimdi durum böyle olunca ilk cümleyi, ilk kısmı iptal ettik. İlk kısım neydi? Lafızları farklı olmakla anlamları birdi doğru mu? E şimdi burada lafızlar farklı ama anlamları bir değil. Yani şeytan, ondan sonra kahin, şirk bunlar birbirinden tam anlamıyla bir değil. Bunlar farklı anlamları Şimdi üçüncü kısma bakacak olursak, mesela Davut kardeşe şunu sorarım. Neden biz üçünü hamletmeyelim ki? Yani neden ayeti şöyle almayalım ki? Görmüyor musun kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve tavuta iman ediyorlar. Yani kahine, şeytana, şirke, kahine iman ediyorlar diye niçin almayayım? Buna engel nedir? Engel teşkil eden nedir? O yüzden kardeşler bu ikinci kısımda. Yani lafızları ve anlamları farklı ama bu farklı olan anlamların hepsini ayete hamletmene herhangi bir sebep yok. O yüzden şimdi selefi görüyor musunuz kardeşler? Ne kadar büyük imamlarmış ki, ne kadar büyük alimlermiş ki hepsi tutup bu, bu kelimenin, cip kelimesinin farklı farklı anlamlarını alıp tefsir etmişler ve bize tabir sahilse, bol malzemeli bir sofrada sunmuşlar bu kelimeyi. Yani şeytan deyip hepsi e, şeytan deyip 2-3 tane nakil gelseydi, başka nakil gelmeseydi biz cipti sadece şeytan kelimesiyle sınırlı tutacaktık. Ve ayeti biraz daha dar anlamda anlamış olacaktık. Ama bakın selef ne kadar fakih ki hepsi tutmuş. Bakın hepsi tutmuş bu cipt kelimesinin anlamlarından bir cüzünü eline alarak tefsir etmiş. Bakın size çok basit bir örnek vereyim. Haccın hacca giden arkadaşlardan birisi cevap versin. Haccın içinde genel olarak hangi ameller yapılıyor? Mesela neler yapılıyor? Birkaç tane saysın. Tavaf. Evet. Tavaf. tavaf. Say. Mina değil mi? Mina. Arafe. Tavaf. Doğru mu? Tavaf. Bakın Nebi Sallallahu Aleyhi diyor ki. El haccü Arafa. Hac Arafattır. Halbuki Hac Arafat mı arkadaşlar? Hac Arafattan mı ibaret? Değil mi? Birçok cüzü var. Ama ne yaptı? Bu önemli olan cüzlerinden bir tanesini zikretmekle yetindi. Demek ki bazen bir şey tefsir etmek için çeşitli sebeplerden dolayı sadece bir cüzünü zikretmek yeterli olabiliyormuş. İşte buradaki sahabeler, tabinler de böyle yapmış. Kimi cipt kelimesinin cüzlerinden bir cüz olan şeytanı almış, kimi şirk almış, kimi kahini almış. O yüzden İbn Abbas'ın sözlerine dikkat edin. Bazen İbn Abbas şirk demiş. Bazı İbn Abbas, bazen İbn Abbas ne demiş? Şeytan demiş. Değil mi? Bazen bir bakıyorsun İbn Abbas ne demiş? Sihir demiş. Kahin demiş ya. Görüyor musunuz? Demek ki bunların hiç birisi birbirine zıt anlamlar değilmiş selefinin dinde. Ha başka bir cihetle bu birinci kısma giriyor ama aslı itibariyle bu ikinci ciz. kısım. Oraya da girmiyoruz. İşte kardeşler bakın bütün bu usul ve kaideler anlatıldıktan sonra Şimdi tam olarak iman meselemize dönüyorum ve tekrar soruyorum. Ve dersi böylece inşallah bitiriyorum. Bakın. Seleften imanın tanımına dair gelen farklı sözler. Neydi onlar? İman söz ve ameldir. İman kalb ile tasdik, dille ekler azalarla ameldir. İman ee, kalp, dil, niyet ve sünnete tabi olmaktır gibi farklı tanımlar, farklı sözler hangi kısım ihtilafın kapsamına dahil olmaktadır? Iki hocam, iki. kesinlikle birinci kısım. Evet. Kesinlikle birinci kısım. Yani aralarında sadece lafsi farklılık vardır. Anlam bakımından hiçbir farklılığı yoktur. O yüzden dersin başında özellikle bunu vurguladım değil mi? Dedim ki kat'i olarak biz şunu biliyoruz ki selefin indinde her ne kadar bu türlü kelimeler farklı bu türlü tarifler farklı lafızlarla ifade edilmiş olsa dahi Katiyetle anlam bakımından, mana bakımından hiçbir farklılığı yoktur. Farklılık sadece lafsi yani sözlü farklılık olmaktan ibarettir demiştik. Hemen kardeşler imanın tanımına dair zikretmiş oldukları sözlerin içeriğini alalım ki birinci kısımdan olduğunu görelim tek tek. Buna, Bunu bir de içeriğini açarak birinci kısma dahil olduğunu görelim hızlıca. Bakın. Bakıyoruz birileri ne diyordu? Seleften imanın tarifine dair. iman söz ve ameldir diyordu. Bu ne demek? Dilin sözü başka sözden kasıtları neydi? Dilin ve kalbin sözü. Doğru mu? Amelden kasıtları neydi? Kalbin ve azaların ameli. Neden kardeşler? Çünkü bakın dil ile söyleyip de Dilin söylediğini bu kişinin bizzat kalbi kabul etmezse ne olur? Bu bu adama ne denir? Münafık denir. Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Yakulune bi'lsinetihim ma leysa kulubihim. Kalplerinde olmayanları dilleriyle söylüyorlar diyor. Bakın. Amele ne girer kardeşler? Kalbin ameli girer. Neden? Çünkü kalbin ameli olmazsa kişi ne olur? Kıble ehlinin icmasıyla kişi kafir olur. Bakın kardeşler, bu sözüme çok dikkat edin. Selef dedi ya, iman söz ve ameldir. Selefin kelamında, selefin sözlerinde mutlak olarak amel geldiğinde, amel lafzı tek başına mutlak olarak geldiğinde, hem kalbi ameli hem de azalarla ameli kendi içerisinde barındırır. Amel kelimesi selefin sözlerinde geldiğinde mutlak olarak, hem kalbi amelleri hem de azalar ile amelleri içerisinde barındırır. Mesela delil bakın. Buna asla çok dikkat edin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki. Hangi amel daha faziletlidir bilir misiniz? Hangi amel daha faziletlidir bilir misiniz? Cevap olarak ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Allah'a iman etmektir diyor. Bakın kalbi amele ne şey amele neye örnek veriyor kalbi ameli Hangi amel daha faziletlidir bilir misiniz diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor ki Allah'a iman etmektir Demek ki selef'in indinde mutlak olarak amelin içerisine ne giriyormuş hem azalarla amel giriyormuş hem de kalple amel giriyormuş O yüzden bu sizi tuhafınıza gitmesin ya selef İmanı şöyle tarif etti. İman söz ve ameldir. E hani kalple tasdik? İşte eskiden son dönem gibi Arap dilinden, Selef'in fıkhından e, nasibi olmayan insanlar ilk dönemde olmadığı için, son dönemde çıktığı için bu onlara işgal gelmiş. Ama ilk dönemdeki insanlar Selef'in bu sözünü duydukları zaman hemen kalp amellerinin de buna dahil olduğunu biliyorlardı. Çünkü onlar Selef'in sözlerine hakim değiller. Yani selef söz ve ameldir, iman söz ve ameldir cümlesini duyar duymaz şunu anlıyorlardı ki amelin içerisinde kalbi ameller de dahil. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi amel daha faziletlidir bilir misiniz dediğinde cevap olarak yine kendisi ne dedi? Allah'a iman etmektir dedi kardeşler. Ancak kardeşler dikkat edin bakın. İşte bazı, amel, bazı insanlar az önce de söylediğim gibi amel sözünden kalbin ameli anlamayınca yani siz de bunu çok iyi bilirsiniz değil mi? Şimdi sokakta biz insanlara amel et dediğim veya amel kelimesini kullandığımız zaman herkes zahiri ameller anlar değil mi? Kalbin amelleri zor gelir haklı. Doğru değil mi? Değil mi? O. Ama işte son e, selef'in döneminde böyle bir işgal olmadığı için illa kalp kelimesini kullanmadılar. İman söz ve ameldir dediler. Geçtiler. Ancak son dönemlerde bazı insanlar amel sözünden kalbin amelini anlamayınca yani sadece azaların amelini anlayınca bir alim çıkmış, bu zaruretten dolayı ne, ne lafzını iba, e, idafe etmiş, Niyet lafzını da eklemiş, katmış. Demiş ki iman, kalbi, e, e, sözdür, ameldir ve niyettir demiş. Çünkü neden? Bakmış ki bazı insanlara amelden sadece azalarla ameli e, anlıyor. O zaman ben niyet kelimesini koyayım ki çünkü niyetin yeri kalptir. Böylelikle kalbi de anlamış olsunlar diye koymak zorunda kalıyor niyet sözünü. Bakın siz söz kelimesini duyduğunuzda ne anlarsınız kardeşler? Aslen dilin sözü anlarsınız değil mi? Halbuki selefin indinde sözden kasıt sadece dilin sözü değildi. Aynı zamanda kalbin de sözüydü. sözüydü. Yani kalbin kabul etmesiydi. Kalbin itiraf etmesiydi. İşte bu, bu yüzden birileri çıkmış niyet sözünü eklemiş. Çünkü niyet niyet ihlas ifade eder. Yani ibadet ihlaslı olması olmaz. Sonra bazıları nasıl imanı tefsir etmiş kardeşler demişlerdir ki bakın bu son cümlem. iman söz, itikat ve ameldir. Bak. Söz, itikat, amel dir demiştir. Ancak söz, itikat ve amel ancak ve ancak ne ile Allah katında geçerlidir? Sünnete tabi olmakla. Doğru mu? Yani sen bir bidat bir söz ve amel ortaya koyarsan bu kabul mü? Bak ben amel ettim o zaman imana girin. Oluyor mu? Sünnete ittiba olunması gerekir. Doğru mu? Sünnete uygun olması gerekir o yaptığın amelin. Yani birisi mesela halka, halkalar içerisinde zıtlayarak zikir çekiyor. Bak ben amel ettim diyemez. Çünkü bu bidattır. Sünnette yoktur bu. Tamam. Durum böyle olunca bakın. iman, söz, itikat, amel... Lafzıyla birileri bırakmamış. Ne demiş? Ve sünnete ittiba etmektir. Lafzını koymuş. Neden? Demiştir ki çünkü söz, itikat ve ee, amel eğer sünnete ittiba olmazsa bunun ismi bidat olur demiştir. O yüzden imanın tarifini şöyle tarif etmiştir. İman, söz, amel, kalp ve sünnete tabi olmaktır demiş. İşte kardeşler biz bütün bunlardan anlıyoruz ki Selef'in iman hakkındaki sözlerinin anlamları Kat'i bir şekilde icma edilmiştir. O yüzden ameli veya e, iman mahiyetinden olan herhangi bir şeyi imandan çıkaran bütün fırkaları Selef şiddetli bir şekilde zemmetmiştir. Böylece anlıyoruz ki Allah'a hamdolsun Selef kat'i surette ic, e, imanın mahiyeti hususunda ittifak etmişlerdir, icma etmişlerdir ve bunun zıttında bir şey söyleyen o görüş hakkında e, bidat söz Söylemiş olur. Allahu alem. Vassallahu ala ve alhi ve ashabhi ejmaa.